ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'â ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâ Zeberjet kitabının şerhine tefsir bölümünde Abese suresi 1. ayetiyle devam ediyoruz 1465'in no oğlu rivayet Ayşe radıyallahu anh'dan surat hastı ve yüz çevirdi Abese 1. ayeti ama olan İbni Ümmü Mektum radıyallahu anh hakkında nazil oldu İbn-i Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip, ''Ey Allah'ın Resulü, bana yol göster.'' demeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında o an, müşriklerin ileri gelenlerinden biri vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü ondan çeviriyor ve müşrikle ilgilenip, ''Bu söylediklerimde kötü bir şey var mı?'' diye soruyordu. Müşrik olan da hayır diye karşılık veriyordu. İşte bu suret bunun üzerine nazil oldu. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Tirmizi, tefsirinde Taberi, İbn-i Hakim, Ebu Yala, Rivayet etmişler Muhbir bin Hadi, Sayül Müsnet min Esbabin Nuzul kitabında sayı olduğunu belirtmiştir. Evet, burada iman etmiş olan bir kimseyle ilgilenmenin, onların eğitim öğretiminin e, henüz iman etmemiş, İslam davetine icabet etmemiş kimselerle ilgilenmekten, onlara davette bulunmaktan daha öncelikli olduğuna işaret vardır bu ayette. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, e, bunun Naksini yaptığında Allah Azze ve Celle onu eden bu ayeti indirmiştir. Abese Suresi 26-31. Ayetleri 1466. olur rivayet. Enes Malik radıyalland dedi ki, Ömer bin el-Hattab radıyalland şu ayetleri okudu. Böylece orada taneler bitirdik, üzümler ve sebzeler, zeytinler ve hurmalar, ağaçları uzun bahçeler, meyveler ve kuru otlar. Abese 26-31. Sonra dedi ki, bütün bu sayılanları biliyoruz. Peki el-eb kelimesi ne demektir? Sonra kendi kendine şöyle dedi. Allah'a yemin olsun bu zorlamadır. Şu kitaptan size açık olanlara tabi olun, size kapalı geleni de alimine bırakın. Bu eser Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Taberani Müsnedü Şami'inde, Ebu Beyt Kur'an'da, Ebu Lâsen El-Kazvîn'i emalisinde, Taberi Tefsirinde, Said Bin Mansur Tefsirinde, İbne Bişeybe Hakim, Zemmül Kelam'da, Herevi, El-Muhallisiyatta bu tayr El-Muhallis, Hatip tarihinde ve şu ı İman'da Beyhaki rivayet etmişlerdir. Ömer bin El-Hattab radıyallahu anh, önce aklına böyle bir soru geliyor. Sonra bundan hemen tevbe ediyor. Bu bir zorlamadır. Yani Allah Azze ve Celle ne buyurur o. Bildiğinize tabi olun, bilmediğinizi de, kapalı gelen manasını bilmediğiniz şeyleri de alimine havale edin diye tavsiye ediyor. ki Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan son cümle. Sabit olmuştur. Yani e, bildiğine tabi olmak, bilmediğinde alimine bırakmak kısmı. 1467 oğlu rivayet Enes bin Malik dedi ki, Ömer radiyallahu anh'ın yanındaydık. Üzerinde dört yamalı bir gömlek vardı. Yani bu müminlerin halifesi, e, onun zühdüne işaret. Meyveler ve kuru ayetini okudu, abese 31. ayetini ve el-ep kelimesi ne demektir dedi. Sonra dedi ki, şüphesiz bu zorlamadır. El ep kelimesinin ne olduğunu bilip de ne yapacaksın? El ep kuru ot, saman demektir. Bu eser Müslimin şartına göredir. Belazuri Ensabul eşrafta rivayet etmiştir. Yani bir önceki rivayette el ep kelimesinin manasını hiç bilmiyormuş gibi bir ifade var fakat sonraki rivayette bunun kuru ot, saman manasında olduğunu ama bu ayette kastedilen nedir diye <gülüyor> e, bu amaçla sorduğunu anlıyoruz sonraki rivayette. Mutaffifin Suresi ilk 2 ayeti, 1468 no rivayet. Ebu Hureyre Radyalan dedi ki, Medine'ye geldiğimde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'deydi ve sabah namazında Gıfaroğullarından birisi insanlara namaz kıldırıyordu. Yani bu Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın yeni Müslüman olduğu zaman Medine'ye gelmesi. Çünkü o hicretin 7. yılında Hayber senesinde Müslüman olmuştur. O durumu anlatıyor. Onun birinci rekatta Meryem suresini yani namaz kıldıran kişinin ikinci rekatta Mutaffifin suresini okuduğunu işittim. Bizim yanımızda bir kimsenin biri büyük, diğeri küçük, iki ölçeği vardı. Alırken büyükle, verirken küçük ölçekle veriyordu. Bunun üzerine falana veyl olsun dedim. Yani e, ayetin gereği ölçüp tartmadaki o hile yapanlara veil sebebiyle, işte falanca veil olsun, o böyle hile yapıyordu diyerek o aklıma geldi diyor. Bu eser Bukhari ve Müslümün şartlarına göredir. İbrahim el-Müzen'i Sünenul Mes'ure Sünenul Mes'ure Şafi, yani Şafii'nin Sünen'ini derlemişti e, o kitapta. Bukhari tarihinde İbn-i İbn-i Sad Hümeydi, Şerumuş Gülhasar'da Tahavi Bezzar, Ebubekir Rezzübeyri Fevaidinde Fesevi Marifede İbn-i Sa'd, iki sefer zikretmişiz, Beyhaki, Sünen'de ve delal Nübüvve'de rivayet etmişlerdir. Mutaffifin Suresi 14. Ayeti 1469' oldu rivayet Ebu Hureyre Radyalent'ten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Kul bir günah işlediği zaman kalbinde bir nokta oluşur. Şayet o günahı terk edip bağışlanma diler ve tevbe ederse nokta küçülür. Eğer günaha dönerse kalbini kaplayana kadar artar.'' İşte Allah azze ve celle'nin hayır kazandıkları kalpleri üzerinde pas tutturmuştur. Mutafifin 14. ayetinde zikrettiği pas budur. Yani ran kelimesi bu demektir. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. İbn Sakir, Mucem'inde, Ahmet bin Hanbel Tirmizi sünen Kübra'da, Nesai, İbn Mace tefsirinde, Taberi, İbn İbn Hakim Sünen'inde ve Şuabü'l-İman'da Behaki rivayet etmişlerdir. Kalk Suresi 8. Ayeti 1470 Nuala Rivayet. Ayşe radiyallahu anh'a dedi ki, Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Ey Resulü, ben Kur'an'da en şiddetli olan ayeti biliyorum dedim. O hangisidir dedi. Ben de Allah Teala'nın kötülük yapan karşılığını görür. Nisa 123. Ayetidir diye cevap verdim. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Muhakkak ki mümin işlediği en kötü amelinden dolayı dünyada hastalık veya musibete uğrar. Bu sırada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı şeyler zikretti. Bunların arasında sıkıntı gibi şeyler de vardı. Bütün bunlar amelinin karşılığıdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ''Kıyamet günde hesaba çekilen kimse ise mutlaka azap görür.'' Ben dedim ki, Allah'ın Resulü, allah Teala o kolay bir hesaba çekilecek. İnşahat Suresi 8. ayetinde böyle buyurmuyor mu? Dedim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, ''O hesaba çekilme değil, yalnızca amellerin arz edilmesidir.'' İnceden inceye hesaba çekilen kimse azaba uğratılır. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Bukhar ve Müslim bu lafızla rivayet etmemişlerdir. Bunu İshak bin Rahuye, Hakim, İbn-i Zeyme, Ebu Davud, İbneb-i el-Maraz ve el-Kefarat'ta rivayet etmişler. Muhbil bin Adicam-i de etmiştir. Yani bu kolay bir hesaba çekilecek diye İnşikah Suresi 8. ayetinde kastedilenler, Burada kastelen sadece amellerin arz edilmesidir. Ama inceden ince hesaba çekilen mutlaka azaba uğrar. Azaba uğratılacağı için o kimse inceden ince hesaba çekilir, buyruluyor. Alak Suresi 17-18. Ayetleri 1471 rivayet İbn Abbas radiyalanmadan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken Ebu Cehil geldi ve ben seni bundan yasaklamadım mı demeye başladı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namaz bitirince ona sert bir şekilde karşılık verdi. Ebu Cehil sen de biliyorsun ki Mekke'de benden daha kalabalık meclisi olan biri daha yoktur deyince Allah Teala o halde çağrı versin meclisini. Biz de zebanileri çağrı veririz. Alak 17-18. ayetlerini indirdi. Vallahi Ebu Cehil orada meclisini çağırsaydı zebaniler onu yakalardı. Bu hadis müslimin şartına göredir. Tirmizi, Ahmet, sünnel Kuba'da Nesai, Tefsirinde Taberi, İbnebi Bişeybe Taberani, Hakim, Sünnel'de Behaki rivayet etmiştir. Mukbil bin ı Sayıl-i Müsned'de tahric etmiştir. Kevser suresi 1. ayeti 1472'nin rivayet Enes Radyalan dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki biz sana Kevser'i verdik. Ayeti hakkında buyurdu ki Kevser cennette yeryüzüne aktılan bir nehirdir. İki tarafında kubbeler vardır. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir Bukhar ve Müslüm bu lafızla rivayet etmemişlerdir. Bunu Bakî bin Mahlet el-Havz ve kevserde Ahmet bin Ambel, i̇bn ve Ebu Yala rivayet etmişlerdir. Kâfir Suresi 3. ayeti 1473 İbn Abbas radıyallahıhu dedi ki Kâb eşref Mekke'ye geldiği zaman Mekkeliler ona yani Kâb eşref Yahudilerden idi, Arap Yahudilerindendi. Ona Mekkeliler dediler ki bizler hacıları suluyor, Kâbe'nin perdedarlarını yapıyoruz. Sen Medine halkının efendisisin. Şimdi biz mi hayırlıyız yoksa şu kavminden ayrılan ve soyu kesik olan adam mı? Zira o bizlerden daha hayırlı olduğunu söylüyor dediler. O da siz ondan hayırlısınız dedi. Bunun üzerine doğrusu asıl soyu kesik sana düşmanlık edendir. Kevser 3. ayetiyle şu ayetler nazlı oldu. Kitaptan bir nasip verilenleri görmedin mi? Cipte ve tağuta inanıyorlar da kafirler için bunlar iman edenlerden daha doğru bir yoldadır diyorlar. İşte onlar Allah'ın kendilerine lanet ettiği kimselerdir. Allah her kime lanet ederse artık onun için bir yardımcı bulamazsın. Yani Nisa suresi 11 ikinci ayetleri nazil oldu. Bu hadis Buhari, Müslim'in şartına göre es olan Müslim'in şartına göredir. İbnü'l-Münzir tefsirinde, İbn İkbân Sünenü'l-Kubâ'da Nesai, tefsirinde Taberi ve tefsirinde İbn Ebati rivayet etmişlerdir. Kafirun ve İhlas sureleri 1474 no'lu rivayet Ebu'l-Hasan Muhacir rahimehullah sahabeden bir adamdan Nesai'nin rivayetine göre İbn Mesud radıyallahu handır burada ismini belirtilmeyen kişi. Şöyle dediğini rivayet etti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle beraber karanlık ve rüzgarlı bir gecede yolculuk ediyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın de ki ey kafirler, kafirun birinci ayetini okuduğunu işleyince bu adam şirkten uzaklaştı buyurdu. Allah'ın dilediği kadar ilerledik. Bineyim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bineğinin yanındaydı. Başka bir adam da de ki o Allah birdir. Yani İhlas birinci ayetini surenin sonuna kadar okuduğunu işitti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu da bağışlandı buyurdu. O kimseyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği şeyle müjdelemek için bineğimi durdurup baktım, kim olduğunu bilemedim. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. İbn-i Duraiz, Fadalül Kur'an'da, Darimi, Ahmet, Sünel Kübra'da, Nesai, tefsirinde Said bin Mansur, Mustafiri, Fadalül Kur'an'da, Beyhaki, Delail'in nübüvvede rivayet etmiştir. Mukbil bin Adi, cami sahipte Said'de etmiştir. Nasır suresi ilk ayeti 1475 nol rivayet. Ebu Said el-Hudri radıyallahu Allah Teala'nın Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ayeti nazil olduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sureyi sonuna kadar okudu. Sonra şöyle buyurdu. Ben ve ashabım bir yana, diğer insanlar bir yana. Fetihten sonra hicret yoktur. Ebu Said el-Hudri radıyallahu dedi ki, bu hadisi Medine valisi olan Mervan bin el-Hakem'e anlattım. Yalan söyledin dedi. Yanında Zeyd bin Sabit ve Zeyd bin Erkam radyalanma da vardı. Ben şu ikisi de dilerlerse sana bunu anlatırlar. Lakin şu kendisine sadakayı kesmenden korkuyor. Şu diğeri de kendisini kavminin elçiliği görevinden almandan korkuyor. Bunun üzerine Mervan sopasını üzerime kaldırdı. Onlar bunu görünce yani baktı ki vuracak. O doğru söylüyor dediler. Tasdiklediler Ebu Sayyid radyalanma. Bu hadis bu kar ve müslümin şartlarına göredir. Bunu Tayalisi, İbn-i Şeybe, Ahmet, Hakim, Taberani, Ebu Naim, Hilyet-i Levliya da rivayet etmiştir. Ve <gülüyor> Elbani, İrval ve tahric etmiştir. Evet, burada Allah-u yani e, Mervan bin Hakem'in yanında bunu bu şahitliği yapmamaları, ilk etapta yapmamalarının sebebi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeleriyle kendisinin bir kefede diğer insanların başka bir kefede olduğunu söylemesidir. Yani Mervan bin Hakem sahabe değil ama onun yan dakiler Zeyd bin Saabit, Zeyd bin Erkam. Bunu rivayet eden Ebu Said el-Khudri anh bunlar sahabe. Burada onların üstünlüğünün açığa çıkması var, ifade edilmesi var. Belki de bu yüzden böyle bir hadise yaşandı. Görüş ona aittir. Evet fetihten sonra hicret yoktur hadisinin de manasını daha önce Albaniyat dersinde genişçe açıklamıştık. Albaniyat açıklamıştı. Biz de biraz şerh etmiştik. O yüzden buna tekrar girmiyoruz. Son Albaniyat dersini dinleyebilirsiniz. Bunu dinlemeyenler. Kitabul Fiten ve Eşratus Sa'a Yani fitneler ve kıyamet alametleri kitabı. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Muhammed 18. ayeti. Artık onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başkasını mı gözlüyorlar? İşte onun işaretleri gelmiştir. Fakat kendilerine geldikten sonra öğüt alıp düşünmeleri onlara neyi sağlar? Bazı kimseler e, kıyamet hakkında, Kur'an-ı Kerim'de bunun gibi yani ansızın gelecek gibi ifadelerden kıyametin alameti mi olurmuş? Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan kıyamet alameti olarak gelen rivayetler sahih değildir. Zaten Allah Resulü kaybı bilmez gibi bu kelamcıların, işte, mutezlerin ve hadis-i inkarcılarının böyle itirazlar var. Sanki kıyamet alametleri olarak bildirilen hadisler Kur'an'a aykırıymış gibi lanse ediyorlar. Ayetin devamında zaten e, bu ifade ediliyor. Fekad ca'a eşratuha. Onun alametleri gelmiştir diye. Yine Zuhru suresi 61. ayetinde yani ayet devam ediyor. İsa Aleyhisselam'dan bahsederken innehu le'ilmissâ'a. Yani bu o bir kıyamet alametidir. Muhakkak o kıyamet için bir alamettir buyuruluyor. İsa Aleyhisselam'dan için. Bunun gibi yani kıyametin alametleri olduğuna davet eden Kur'an ayetleri de vardır. Ve bu konudaki hadisler de zaten mütevatir boyuttadır. Mü'min 85. ayetinde şöyle buyrulur. Fakat azabımızı gördükleri zaman insanları kendilerine bir estağfurullah imanları kendilerine bir fayda vermeyecektir. Allah'ın kulları hakkında süregelen kanunu budur. İşte o zaman kafirler hüsrana uğrayacaklardır. Burada kastedilen kıyamet alametleridir. Enam 158. ayetinde de işte Rabbinin bir takım ayetleri geldiği gün diye e, bildirilir. E, o duruma e, e, işaret ediliyor. Nemil Sölesi 82. ayetinde de şöyle buyrulur: O söz başlarına geldiği zaman onlara yerden bir dağbe çıkarırız da bu onlara insanların ayetlerimize kesin bir iman getirmemiş olduklarını söyler. Fitnelerden uzak kalan kişi 1476'ın rivayet bin el Esvet radiyallahu anh dedi ki Allah'a yemin ederim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim. Şüphesiz mes'ud kişi fitnelerden uzak kalandır. Şüphesiz mes'ud kişi fitnelerden uzak kalandır. Şüphesiz mesut kişi fitnelerden uzak kalandır. Bir belaya uğradığında sabredendir. Fitneye katılana vah yazık. Yani fitnelerden uzak duran kimseyi yani Müslümanlar arasında işte kılıç girmesi, birbiriyle savaşmaları durumunda bunlardan uzak kalan kişiye Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, üç sefer o kimse mesut kişidir. Yani mutluluk ehli olan kişidir diyor. Bir fitneye maruz kalıp da bunda sabreden, bundan yani herhangi bir şekilde imtihan edilip de bunda Allah'a isteyene bulaşmamak için sabreden kimseye de aynı şeyi söylüyor. Onu bir sefer söylüyor. Ama fitneye katılana, yani bunda öncülük edene, girişene veya bu konuda günaha bulaşana ona yazıklar olsun diyor. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Ebu Davud, Bezar, Taberani, tarihu levsatta Bukhari, Ebu Zura, Fevaydül Muaylle'de, İbn-i Batta, El-İbane'de, Ebu Naim, Hilye'de, El-Hannayi, Hanna i̇bn tarihinde rivayet etmişler. Elbani bani da Muhbil bin Hadde, Can-ı Said'de etmişlerdir. Mü'min için ölüm fitneden hayırlıdır. 1477, Mahmut bin Lebit radiyallahu anh'den Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şu iki şeyden Ademoğlu hoşlanmaz, ölümden hoşlanmaz, halbuki ölüm mümin için fitneden hayırlıdır. Yine malın azlığından da hoşlanmaz, halbuki malın azlığı hesabın az olması demektir. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. İsmail bin Cafer cüzünde Begavi Şer-i Ahmet, Ebu Nain Marifet-i Sahabe'de Allâmetdâni Sünnel-Vârde Fil Fitender rivayet etmişler. Elbani da tahric etmiştir. Fitne zamanlarında insanların en hayırlısı 1478 İbn Abbas radyalanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Fitnelerde insanların en hayırlısı atının geminden tutarak Allah'ın düşmanlarının peşine düşüp onları korkutan veya onların korkuttuğu kimseyle yani cihada katılan kimseyle insanlardan ayrılıp köyüne çekilerek Allah Teala'nın kendisi üzerindeki hakkını eda eden kimsedir. Bu hadis Bukhara ve Müslim'in şartlarına göredir. Hakim Ahmet İbn-i İbban, Nesai, Tirmizi, Taberani, Tayalisi, İbn-i Şeybe, Darimi, Kitab-ı cevaptan İbn-i Mübarek, Abbin Hümeyt rivayet etmiştir. Ve İbban da tarcih etmiştir. Evet, yani e, uzlete çekilmek, insanların, Müslümanların birbirlerine düştükleri, birbirlerinin kanına, canına, malına e, tasallut ettikleri zamanlarda e, böyle uzlete çekilmek, köye çekilmek e, meşrudur. O fitneye bulaşmamak için. E, Nitekim Ebu Said el-Hudri radıyallah'tan de Buhari ve Müslümin rivayet ettikleri hadiste benzer manada rivayetler gelmiştir. 1479 nolu rivayet Abdullah bin Samit Rahimullah'tan Ebu Zer radıyallah'tan rivayet ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer radıyallahu anhe şöyle buyurdu. Ey Ebu Zer, insanlara şiddetli açlık isabet eder de yatağından mescidine, mescidin de yatağına, mescidinden de yatağına gidemez olursan ne yaparsın? Ben Allah ve Resul daha iyi bilir dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ifetli ol, geri dur buyurdu. Sonra insanlar topluca ölüp ev yani kabir bir köle fiyatına olduğu zaman ne yaparsın? Yani mezar satma şimdi var yani kabir yeri satın alma. Yani bir köle fiyatına, köle en pahalı şeylerdendi. Bu şekilde pahalandığı zaman ne yaparsın buyurdu. Ben Allah ve Resul daha iyi bilir dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabret dedi. Sonra insanlar Haceruz ül denilen yer kan içinde kalınca kadar birbirleriyle savaştıklarında ne yaparsın? Hacer-ül ve veya ahcar bir mıntıka. Burada yani fitne meydana gelip de Müslümanlar birbirlerinin kanlarını döktüğü zaman ne yaparsın? Ben Allah ve Rasul daha bilir dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendilerinden olduğun yani biat ettiğin kişilere katıl buyurdu. Ben onlar üzerime gelirlerse ne dersin dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine gir buyurdu. Ben yine beni öldürmeye gelirlerse dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer kılıç parıltılarının gözlerini kamaştırmasından korkarsan elbisenin kenarını yüzüne tut o kişi senin günahınla ve kendi günahıyla döner buyurdu. Ben silah taşımayayım mı dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zaman onların günahlarına sen de ortak olursun buyurdu. Bu hadis Müslüm'ün şartlarına göredir. Abdülgani el-Mahdis'i Tahrimul katilde, İbn-i İbdan Hakim, i̇bn Mübarek Müsned'inde, Tayalisi, Ahmet, Ebu Davud, İbn-i Mace, Hilye'de, Ebu Nuaym, bin Hammad, El Fitende, Bey Sünnet'de rivayet ettiler. Muhbib bin Hazisayl-i Müsned'de tercih etti. Evet, burada eğer kişinin biat ettiği bir cemaat varsa, yani Müslümanların halifesi varsa, e, ona Katılması emrediliyor bu fitne zamanlarında. Ama öyle bir fitne hali ki, yani insanlar artık birbirinin evine tasarladı diyor, öldürecek bu şekilde gelmiş. Böyle bir durumda ne yapayım? O zaman işte öldürülmeyi tercih ediyor. Başka rivayetler var bu konuda. ilgili baplarda görürsünüz, Sünen kitaplarında, sahihlerde. Adem'in öldürülen oğlu gibi ol diye Habil gibi, yani Habil diye geçiyor İsrail'e hatta, öldürlen oğlu gibi olsun diye tavsiye verdi, buyuruyor. Ama bakın bu meseleyi başka meselelerle karıştırmayın. Yani olaylar birbirinden farklı şeylerdir. Mesela adi bir hırsız, eşkıya, yani buradaki fitne olayı değil de sıradan bir hırsız, sıradan bir eşkıya, gaspçı, sen evine girersen malını koruma korunda savaşırsan namusunu koruma korunda o kimseyle vuruşursan veya canını koruma korunda e, vurursan e, buna şehitlik vaat ediliyor. Bu farklı bir olay. Burada kastedilen fitne yani Müslümanların din amacıyla yani bazen dünyevi gayeleri e, dine yamayarak işte Müslümanlar arasında fitne çıkıyor. İşte yönetim için savaşıyorlar buna dine kılıf buluyorlar. İşte sabit zamandan beri bu hep böyle devam etmiştir. Şimdilerde de benzer cihat diyorlar mesela. Yöneticiye karşı ayaklanıyorlar, buna cihat diyorlar. Bu gibi durumlarda yani taraflardan birisi sana evine girip de seni öldürmeye tecavüz ederse, bu şekilde kalkarsa sen ona mukabele etme diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Diğer bir hadiste ona de ki bu şekilde saldıran kişeye de ki benim günahımı da kendi günahında yüklenmiş olarak öldür beni. Bu şekilde bir yönlendirme var ama dediğimiz gibi adi bir hırsız, adi bir gasp olayı, adi bir cinayet olay bu farklı bir konu. Yani gelen kişinin maksadına göre değişiyor bu. Hocam. Medine'de. <gülüyor> Ebu Zerrad yalanda nitekim. yani o Radeze denilen bölgede inzivete çekilmişti çeşitli sebeplerle, yani onun e, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam hayatında buna işaretle de bulunmuştur, sen yalnız yaşayacak ve yalnız öleceksin diye. Ve yalnız başına ölmüş, e, bir topluluk, Allah onlara bir topluluk göndermiş ve o topluluk onu defnetmiştir. Yani Ebu Zerr radıyallahu böyle e, farklı bir kıssası da var. İnsanların ihtilafa düştüklerinde kişinin kendi durumuyla ilgilenmesi, 1480 ne olur? Abdullah bin Amr radıyallahu anh, dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Ey Abdullah bin Amr, insanların döküntüleri kaldığında nasıl olursun? Ben ey Allah'ın Resulü insanların döküntüleri nedir dedim. Şöyle buyurdu. Sözlerine ve emanetlerine riayet etmeyip, boynlarının ihtilaf ettikleri ve parmaklarını birbirine geçirerek şöyle oldukları zamandır. Ben dedim ki ey Allah'ın Resulü o zaman bana neyi tavsiye edersin? Buyurdu ki, marufa yani dinen meşru olana sarılman ve münkeri dinin çirkin gördüğü şeyi terk etmen ve kendi özelliklerine ilgilenip halkın genelini terk etmen gerekir. Bu hadis müslimin şartına göredir. Hennad bin Esseri Züht'te, Mâmer bin Râci Camii'nde, Hakim Ahmet, <gülüyor> Ebu Davud, sünnel Kübra Kübra'da Nesai, <gülüyor> İbn-i Mace, i̇bn bir Şeybe, Mucem-i Lefsat'ta Taberani, Ebu Yala ve Müsnedinde Haris bin Ebi Usame rivayet etmişlerdir. Yani herkesi, toplumu kurtarayım diye sen bunu dert etme. insanları anlatayım, tebliğ edeyim bunu sen dert etme. Sen kendi işlerine elden kendini kurtarmaya bak. Rabbine ibadet et. Yani marufa sarıl münkerden e, uzak dur diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu tavsiye etmiştir. Diğer bir rivayet, e, aynı olay. Bu sefer Ebu Hureyre radıyallahu geliyor 1481 olay rivayette. Ebu Hureyre dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Abdullah bin Amr insanların döküntüleri arasında olduğunda ne yaparsın? Dedi ki o nedir Allah'ın Resulü? Buyurdu ki emanetlerini ve ahitlerini gözetmedikleri zaman şu hale gelirler. Bu sırada parmaklarını birbirine geçirdi. Abdullah Radyalan dedi ki, nasıl davranayın Allah'ın Resulü? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Maruf olanı yapar, münker olanı terk edersin. Kendi işlerine meşgul olur, insanların genelinin işini terk edersin. Bu hadis müslümin şartına göredir. Taberani, Efsat'ta, i̇bn İban İbban, şerhumuşkül Tahavi ve El-Kuna'da Dulabi rivayet etmiştir. Fitne'ye uyanlar ateşe girer. 1482 Cündüb Rahimullah'tan. Huzeyfe Radyalan dedi ki, Elbette fitnenin komutanı cennete girerken ona tabi olanlar cehenneme girerler. Bu eser müslümin şartına göredir. Bezzar rivayet etmiştir. i̇bn Hacer Muhtasar Zevadil Bezzar'da sahibi olduğunu vermiştir. Yani kastı şu, olabilecek bir durumdan bahsediyor radıyallahu Radyalı'nın. Yani fitnenin komutanı yani bir iştahat eder, bu hatalı da olabilir. İştahat sahibi olduğu için e, bunda kurtulabilir. Ama ona tabi olanlar bu tabi olmaz sebebiyle de e, işte kan dökme, başkalarının malını gasp etme gibi fitnelere bulaşanlar bunlar da cehenneme girerler. İlk ve son fitne 1483, Cabir radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam uğradı. O adam hakkında övgüyle bahsettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kim öldürür buyurdu. Yani insanlar övgüyle bahsediyor, diyorlar Allah hüznü onu kim öldürür buyuruyor. Ebu Bekir radıyallahu dedi ve gitti. ben dedi ve gitti. Onun kendisi için bir çizgi çizmiş olduğunu ve orada namaz kıldığını gördü. Onu balda görünce geri döndü ve öldürmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kim öldürür dedi. Ömer radıyallahu anh ben dedi ve gitti. Onun o çizgide ayakta namaz kıldığını gördü ve öldürmeden geri döndü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine kim onun hakkından gelir veya kim onu öldürür buyurdu. Ali radıyallahu anh ben dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen yaparsın. Lakin ona yetişebileceğini zannetmiyorum dedi. Ali radıyallahu anh gittiğinde onun gitmiş olduğunu gördü. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ebu Yala, Muhammed bin Nasr el-Mervez-i tazim Salat'ta rivayet etmişlerdir. 1484 rivayet bunun biraz daha ayrıntılısı. Ebu Bekr radıyallahu anh'den Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namaza giderken secde etmiş halde bulunan bir adamın yanından geçti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namazı kıldırıp döndü. Adam hala secdeden kalkmamıştı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu kim öldürecek buyurdu. Bir adam kalkıp kollarını sıvayarak kılıcını çekip salladı. Sonra anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Allah'a secde eden ve Allah'tan başka ibadete layıkak ilah olmadığına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet eden bir adamı nasıl öldüreyim dedi. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar bu adamı kim öldürür dedi. Bir adam kalkıp ben dedi, bu adam da kollarını sıvayarak kılıcını çekip salladı ve elleri titremeye başladı. Adam elan Resulü, Allah'a secde eden ve Allah'tan başka ibadet-i layıkha kılah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna dedi eden bir adamı nasıl öldüreyim dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki bu adamı öldürseydiniz bu ilk ve son fitne olurdu buyurdu. Evet, bu Müslim'in şartına göredir. Haris bin Ebi Usame, Müsned'in de Ahmet, İbni Ebi Asım, es de rivayet etmişlerdir. Elbani es da zikretmiştir. Ee, bunun değişik ayrıntıları, tarikleri var. Bunu Tekfir Sapmaz kitabının sonunda müstakil olarak bu kıssayı e, değişik rivayet yollarıyla takip etmiştik. Ayrıntılar için oraya bakabilirsiniz. Yani benzer bir rivayet yine... E, bir sonraki başlıkta geliyor. Ümmetin 70 küsur fırkaya ayrılması başında. 1485 Enes bin Malik Radyalan dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir adam anlatıldı ve onun cihattaki kuvvetinden, ibadetteki gayretinden bahsedildi. Adam gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Nefsim elinde bulunana yemin ederim ki bu adamın iki gözü arasında şeytanın tesiriyle bir karalık vardır buyurdu. Adam gelip selam verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, ''Meclisimin karşısında durduğun zaman içinden bu meclisle benden daha hayırlı kimse yoktur dedin mi?'' diye sordu. Adam ''Evet'' dedikten sonra mescidin bir tarafına gidip ayağıyla bir çizgi çizdi ve ayaklarını o çizgi hizasına koyup namaz kılmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Hanginiz kalkıp bu adamı öldürecek?'' diye sordu. Ebu Bekir radıyallahu gitti ve onu namaz kılarken görünce onu öldürmekten çekindi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Hanginiz kalkıp onu öldürecek?'' diye sordu. Ömer radıyallahu kalktı ve ''Ben giderim'' dedi. Adamı namaz kılar halde bulunca Ebu Bekir Radiyalan'ın yaptığının aynısını yaptı sonra geri döndü. Ali Radiyalan ben yaparım deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona yetişirsen sen öldürebilirsin buyurdu. Nihayet Ali Radiyalan gitti fakat adam gitmişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz bu ümmetim arasında çıkan ilk boynuzdur. Onu öldürseydin ümmetimden iki kişi dahi ihtilaf etmezdi. Sonra şöyle buyurdu. Şüphe yok ki İsrailoğulları 71 fırkaya ayrıldılar. Ümmetim ise 72 fırkaya ayrılacaktır. Bir fırka dışında kalan bütün fırkalar cehenneme gidecektir. O kurtulan da el cemaattir. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ziyal mahdis Muhtare'de, Ebu Yala, İbnül Muhri Mucem'in de, Taberan-i Müsnedü Bezzar, Ebu Nuhem Hilya'da, İbn İbni Batta, Hakimut Nevadir Rusul'da, Mervez Tazim-i Kadri Selah'ta, Cürri ve Beyhaki Delal-ül Nübüvve'de rivayet etmişlerdir. Muhtasar olarak son cümleyle Ahmet, yani son kısmını sadece, Taberi tefsirinde, İbni Mace, Lalka-i İtikatta, Fesevi Marifede, Mervez-i es Hatip şeref Asabil Hadis'te rivayet etmişlerdir. Yani bu konuda Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam bu ümmetin fırkalara ayrılacağıyla ilgili e, rivayetler mütevatir yollarla pek çok tarikten gelmiştir. E, bunlarda netice yani e, kimisinde 70 küsür dermiş, kimisinde burada geçtiği gibi 72 fırkaya ayrılacağı dilirmiş. Fakat bu konuda sahih olan, mahfuz olan lafzı e, İsrail oğullarından Yahudilerin 71 fırkaya Bunlardan birinin kurtulduğu, Hristiyanların 72 fırkaya bunlardan birinin kurtulduğu, İslam ümmetinin de, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinde 73 fırkaya ayrılacağı ve bunlardan birinin kurtulacağını ifade eden hadisler sayıca daha çoktur. Mahfuz olan metni bu şekildedir. Bu, yani ravilerin işte 70 küsürü, bazen 71-72 şeklinde zikretmeleri de hadisin sıhhatine herhangi bir zarar vermez o 70 küsürü açıklamak için söylenmiş sözlerdir, Allah-u Alem. Yani manayla rivayetten kaynaklanan, birebir lafızlara dikkat etmemekten kaynaklanan farklılıklardır. İslam'ın değirmeni, 1486'ın oğlu rivayet, Abdullah bin Mesud radiyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, İslam'ın değirmeni 35 veya 36 yahut 37 yılın başında döner. Yani bir değirmen olacak, yani çarklar dönecek, bu çarklar birilerini ezecek böyle bir ima. Bu ya 35 ya 36 veya 37. yılın başında döner. Eğer helak olurlarsa yol kendilerinden önce helak olanların yoludur. Eğer devam ederse onlar için 70 sene daha devam eder. Bu hadis Bukhara'nın şartına göredir. İbn-i Şeybe, Müsnet'te, Hakim İbn-i İbban, Ahmet bin Hanber, Tayalisi, Ebu Davud, Ebu Yala, Taberani, etmişler. Müşer Erban, da. Tarih etmiştir. Yani 35-37 yılları arasında bu dönemde bir büyük bir olay olacağı ifade ediliyor. Eğer ümmet burada helak olmazsa bu sefer 70 sene daha devam eder. Yani bir 100. yıla kadar, 100 küsürüncü yıla kadar alam devam eder diye bildiriyor. Bu sanki bu sefine radiyallan hadisinde geçti gibi benden sonra hilafet 30 senedir ondan sonra ısırıcı sultanlık başlayacaktır diye bildirdiği şey gibi Allah alem. Nitekim e, Hasan bin Ali radıyallahu anh'a hakkında benim bu oğlum Seyit'tir, O müminlerden iki taifenin arasını bulacaktır dediği şey e, bu dönemlere dek geliyor. E, bunun akabinde biliyorsunuz e, Harre olayları oluyor. Yani gezit zamanında e, ciddi hafızların öldüğü yani sahabelerden pek çok kimsenin hayatını kaybettiği büyük fitneler oluyor. Bunlara işaret edilmiş oluyor Allahu Alem bu hadiste. Münafıkların Osman radialanha karşı ayaklanmaları 1487 olur rivayet. Numan bin Beşir radialan'ten Ayşe radialanha dedi ki: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Osman bin Afvan radialanha haber gönderdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona yöneldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bizden birine yöneldiğini gördüğümüzde Birimiz diğerine dönerdi. Son söylediği söz Osman radıyallahu omuzlarına vurarak söylediği şu sözler oldu. ''Ey Osman, muhakkak ki Allah azze ve celle belki sana bir gömlek giydirir.'' Yani hilafeti kastediyor. ''Eğer münafıklar senden bu gömleği çıkarmanı isterlerse, benimle karşılaşıncaya kadar onu çıkarma.'' ''Ey Osman, muhakkak ki Allah azze ve celle belki sana bir gömlek giydirir.'' ''Eğer münafıklar senden bu gömleği çıkarmanı isterlerse, benimle karşılaşıncaya kadar onu çıkarma.'' Bunu böylece üç defa tekrarladı. Numa bin Beşir radıyallahu dedi ki, biz ey müminlerin annesi neden şimdiye kadar bunu söylemedin dedik. Ayşe radıyallahu dedi ki, vallahi unuttum ve hatırlayamadım. Ben de bunu Muaviye bin Ebi Süfyan radıyallahu haber verdim. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Abdullah bin Ahmet, Fadaylı Osman'da Ahmet bin Ambel Müsned'in İbn-i Mace, Taberani, Efsat'ta, i̇bn Şebbe, Tarihül Medine'de, İbn-i Es-Sünne'de, Ebu Nuaym, sıfat Nifak'ta, i̇bn Sakir tarihinde rivayet etmişler. muhbib bin Bina Camii Said'de tarih etmiştir. 1488, Abdullah bin Havale radiyallahu anh dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e gittim. O sidir ağacının altında oturmuş, savaşa katılacak insanları yazıyordu. Yani ordu kayıtlarını yazıyor. Başını bana doğru kaldırdı ve buyurdu ki, ey Abdullah bin Havale, sen de yazayım mı? Ben Allah'ın ve Resulünün benim için seçtiği şeyi bilmiyorum dedim. Sonra bir müddet bekledi, sonra başını bana kaldırdı ve dedi ki, ey İbn Havale, seni yazayım mı? Ben Allah ve Resulünün benim için seçtiği şeyi bilmiyorum dedim. Yazılanlara baktım, orada Ebu Bekir ve Ömer radıyalanmayı gördüm. Dedim ki, bu ikisi ancak hayırlı bir yere yazılmıştır. ''Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem başını bana kaldırdı ve ''Ey İbn-i seni de yazayım mı?'' buyurdu. Ben ''Evet'' dedim ve beni yazdı. Sonra buyurdu ki ''Ey Abdullah, yeryüzünün çeşitli yerlerinde sığır boynuzu gibi, sonra tavşan sıçrayışı gibi fitne olduğu zaman ne yaparsın? Ben Allah ve Rasulünün benim için seçtiği şeyi bilmiyorum.'' dedim. Buyurdu ki ''Şu adama tabi ol, zira o gün o ve onunla beraber olanlar hidayet ve hak üzerinde olacaktır. O adamı takip ettim, omuzundan tuttum ve kucakladım.'' Bu adam mı tabi olayım diye sordum. Evet buyurdu. Bir de baktım ki o adam Osman bin Afan radyallağan imiş. Bu hadis Müslimin şartına göredir dir. İbnü Şebbe tarihül Medine'de Ziyal el Mukdare'de Ahmet bin Amr taliyesi mucemucemusabe'de Begavi İbn el Biyassim es Sunne'de İbn el Sakir tayyeleri vadedmiştir. Mukbil bin Adja müsahit de tahrij etmiştir. Osman radyallağanın öldürülmesi 1489 Mutparrif bin Şeyh, e, Abdillah bin şehir Raymullah dedi ki, Ezzübeyr radıyallahu dedi dedik ki, halife yani Osman radıyallahu ile ilgilenmediniz ve öldürüldü. Şimdi kalkmış kanını istiyorsunuz. Yani e, kanını, karşılığını, onu öldürenlerden kan talep ediyorsunuz. Ezzübeyr radıyallahu dedi ki, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir, Ömer ve Osman e, radıyallahu anhumun zamanlarında, öyle bir fitneden de sakının ki içinizden yalnızca zulmedenlere dokunmaz ayetini okurduk. Yani Enfal 25. ayetini okurduk. Başımıza gelenler gelinceye kadar bir gün bu ayetin muhatabı olacağımızı düşünmezdik. Bu eser Müslim'in şartına göredir. Ziyal Maktisel muhtarede Ahmet Tayalisi ne Sunel Kübra'da Bezzar İbn Sakir tarihinde rivayetler Muhbir bin Adcam Said'de tahliç etti. Evet, Cemel vakası, onu da, o başlığı da geçelim inşallah. 1490 rivayet. Kays bin Nebi Hazım Raymullah dedi ki, Ayşe radıyallahu anh'a Cemel vakası esnasındaki gidişinde Amir oğullarına ait bir suyun yanına vardığında gece oldu ve köpek avlamaları duydu. Ayşe radıyallahu anh'a bu hangi sudur dedi. Havep suyudur dediler. Ayşe radıyallahu anh'a muhakkak benim dönmem gerekir dedi. Yanındakiler bilakis ileri git de Müslümanlar seni görsün. Allah azze ve celle de onların arasını düzeltsin. Yani bu sayede yoksa Müslümanlar kanları dökülecek hiç olmazsa seni görürsiner mümin annesi olarak belki bu savaşa engel olursun diye ikna ediyorlar. Ayşe radıyallahu anha dedi ki: "Muhakkak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir gün şöyle buyurdu. Sizden birinize hav köpekleri havlayınca hal nasıl olacak?" Bu hadis bu ve Müslim şartlarına göredir. İbn Abdil Hadi El-İhtiraf fi Ahkamil Kilab'da doğrusu bu e İbnül Müberret dememiz lazım. Çünkü İbn Abdil Hadi deyince İbn Teymiyen'in öğrencisi geliyor yakla. Bu e, başka daha sonra gelen bir İbn Abdil Hadi. İbnül Müberret. Ahmet bin Namber, İshak bin Rahuya, İbn İbn Hakim, İbn Bişeybe, Bezar, Ebu Ya'la, Delalü'n-Nübüve de Beyhak rivayet etmişler. Elbani Sahih'a da muhbir bin Hadi, Sayl Müstaddede taric etmiştir. 1491 Kays bin Abbad Raymullah dedi ki: Ali radıyallahu şöyle dedim. Bana şu yolculuğundan haber ver. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sana bir ahdi midir? Yani o mu böyle bir şeyi emretti? Vefat etmişti Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ama hayatındayken böyle bir emir mi verdi? Bunu işaret eden bir şey mi var Allah'ın üstünden? Ali radıyallahu anh dedi ki hayır bu benim görüşümdür. Yani burada Cemel Savaşı'ndaki çıkışı hakkında soruluyor. O da bu cevap veriyor. Bu eser Bukhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Taberane, evsatta Ahmet, Ebu Davud, Ziyarul Emalesinde i̇bn Bişran Bişrem, Acuri Eşşeriya'da, Beyhaki İtikadında, i̇bn Sakir tarihte rivayet etmişler. Muhbil bin Aca tarih etmiştir. 1492, burada bu kısa olarak gelen, muhtasar olarak gelen rivayetin ayrıntılı şekli var. Kays bin Abbad Rahimullah dedi ki, Ali radiyallahu Cemel günü şöyle dediğini işitti. Allah'ım Osman'ın kanının dökülmesinden beri olduğumu sana bildiririm. Osman radiyallahu öldürüldüğü gün aklım başımdan gitti ve kendimi kınadım. Bana biat için geldiler. Dedim ki vallahi ben Resulullah sallallahu aleyhi ve kendisi hakkında kendisinden meleklerin hayrettikleri bir kimseden haya etmeyeyim mi buyurduğu kimseyi öldüren bir toplum biatını kabul etmek hususunda Allah'tan haya ederim. Muhakkak ki ben Osman radıyallahu anı öldürülmüş ve henüz defnedilmemiş iken ve katili yeryüzünde dolaşırken biat etmek hususunda Allah'tan yani biat edinmek hususunda Allah'tan haya ederim. Bunun üzerine insanlar ayrıldılar. Osman Radyalan defnedilince insanlar tekrar gelip biat istediler. Dedim ki Allah'ım ben bu işe atılmaktan çekiniyorum. Sonra bir azim geldi ve biat aldım. İnsanlar ey müminlerin emiri dediklerinde sanki kalbim çatlıyordu. Dedim ki Allah'ım o razı olunca kadar bu biati benden Osman için kabul et. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Hakim rivayet etmiş. Elbani Sahih'e da muhbil minacca de tercih etmişlerdir. Allah izin verirse sonraki derste Kerbela faciası başlığıyla fitneler ve kıyamet alametleri bölümü devam edecek. Subhaneke Allahümme bihamdik ve eşvedenle ilahe illan tevatekele aşirikelek ve estağfurke ve tu